''Düello.'' ''Ha, peki, peki öyleyse koru kendini.'' ''Gör bak nasıl delip geçeceğim seni.'' ''Kinyajnin.'' Birkaç hafta sonra Belogorsk Kalesi'ne alışmakla kalmayıp hoşlanmaya da başlamıştım bu hayattan. Komutanların evlerinde akrabalarıymışım gibi davranıyorlardı bana. Ivan Kuzmiç ve karısı son derece saygıdeğer kimselerdi. İvan Kuzmiç, subaylığa erlikten yükselmiş, öğrenimsiz, olağanüstü yanı olmayan bir insandı. Fakat son derece dürüst ve iyiydi. İpleri karısının elindeydi. Bu da onun kaygısızlığına denk düşüyordu. Vasilisa Yegorovna devlet görevini tıpkı kendi ev işleri gibi yürütüyor, ev nasıl yönetiyorsa kaleyi de öylece çekip çeviriyordu. Maria Ivanovna yanımda yabancılık çekmiyordu artık. Isınmıştık birbirimize. Akıllı, duygulu bir kız olduğunu anlamıştım onun. Bu iyi aileye, hatta tek gözlü garnizon teğmeni Ivan Ignatich'e, Nasıl olduğunu fark etmeden alışıvermiştim. Şivabrin'e kalırsa, onunla Vasilisa Yagorovna arasında uygunsuz bir ilişki varmış. Düpedüz iftiraydı bu. Gerçekle en ufak bir ilgisi yoktu. Ama Şivabrin hiç kaygılanmadan söylüyordu bunu. Subaylık emrim gelmişti. Fakat çalışmadan yana bir sıkıntım yoktu. Tanrı'ya emanet edilen kalede ne geçit töreni ne eğitim yapıldığı vardı. Nöbet bile tutulmuyordu. Komutan aklına estikçe kendi bildiğine göre eğitiyordu askerleri. Ama her dönüşten önce yanılmamak için istavros çıkarmalarına rağmen adamların hiçbiri sağını solunu öğrenememişti daha. Birkaç Fransızca kitap vardı Şivabrin'de. Onları okumaya koyuldum ve içimde edebiyata karşı bir heves uyandı. Sabahlarımı okumakla, çeviri yapmakla, ara sırada şiir yazmaya uğraşmakla geçirmeye başladım. Yemeği genellikle komutanın evinde yiyor, günün öteki kesimini de çoğu zaman orada geçiriyordum. Akşamları o çevrenin baş dedikoducusu olarak bilinen Karısı Akulina Panfilovna ile birlikte papaz Gerasim çıkıp gelirdi kimi zaman. Aleksey, İvani, Şivabrin her gün görüşüyorduk. Fakat sohbeti gitgide daha az çekici olmaya başlamıştı benim için. Komutanın ailesinden hep alayla söz etmesi, özellikle de Maria Ivanovna için kullandığı iğneli sözler hiç hoşuma gitmiyordu. ''Evet, bir başka topluluk yoktu kalede. Ama ben de böyle bir şey istemiyordum zaten.'' Başkırtların ayaklanacağı konusundaki söylentilerin aslı çıkmadı. Kalemizin çevresinde barış egemendi. Fakat sonradan bunun geçici bir barış olduğu anlaşılacaktı. Edebiyatla uğraştığımı söylemiştim daha önce. O dönem için hiç de küçümsenemeyecek denemelerim vardı. Birkaç yıldır yazdığım şiirlerden biri pek hoşuma gitti. Yazarların kimi zaman akıl danışıyormuş gibi görünüp kendilerini övecek okuyucu aradıkları bilinen bir şeydir. Ben de şiirimi yazıp bitirince Şivabrin'e götürdüm. Kalede şiirden anlaması gereken tek kişi oydu Küçük bir ön sözden sonra Defterimi cebimden çıkardım Şu dizeleri okudum Sevda düşüncesini içimden atmak Unutmak istiyorum o dilberi Ah maşadan kaçıp kurtulmak Uçup gitmek bir kuş gibi Fakat beni tutsak eden o gözler Her an karşımda duruyor Gönlüm hep onları özler Ruhum için için eriyor Neler çektiğimi gel gör de Maşa, acı bana, yan bana. Unutmam seni bir an bile. Sevgilim, inan bana. Övüleceğim konusunda en ufak bir kuşku duymadan, ''Nasıl buldun?'' diye sordum Şivabrin'e. Fakat genellikle hoşgörülü bir kimse olan Şivabrin, ne yazık ki şiirimin hiç de iyi olmadığını bildirdi kesin bir tavırla. Canımın sıkıldığını belli etmemeye çalışarak, ''Neden iyi değilmiş?'' diye sordum. Arkadaşım, ''Çünkü'' diye karşılık verdiği, ''Çünkü bu gibi dizeler ancak öğretmenim Vasily Kiriliş Tredyakovski'nin harcıdır ve nedense onun aşk şiirlerini pek anımsattılar bana.'' Bunu söyleyip defteri elimden aldığı, her diziyi, her sözcüğü benimle en iğneleyici biçimde alay ederek amansızca deşelemeye başladı. Daha fazla dayanamadım. Defterimi çekip aldım elinden. Bir daha da yazdığım şeyleri ona hiçbir zaman göstermeyeceğimi söyledim. Şivabrin savurduğum bu tehdidi de alaya aldı.'' ''Bakalım'' dedi. ''Tutabilecek misin sözünü? İvan Kuzmich nasıl yemeklerden önce bir bardak vodka içmeden edemezse, şairler de dinleyicisiz edemez.'' ''Peki sözüne ettiğim bu tatlı tutkulara, sevda acılarına konu olan maşada kim? Sakın bizim Maria Ivanovna olmasın bu?'' Yüzüme astım. ''Seni ilgilendirmez'' diye karşılık verdim. ''Kimse kim? Senin ne düşüncelerin ne de yorumların gerekli bana.'' Şibabrin gitgide daha çok tepemi attırıyordu. Oho, dencil bir şair ve alçak gönüllü bir aşık. Fakat şu dostça övdümü unutma. Başarıya ulaşmak istiyorsan, şiirden medet umma. Beyefendi, ne demek istediğinizi anlayamıyorum. Lütfen açıklar mısınız? Hay hay, eğer Maria Ivanovna'nın karanlık bastıktan sonra sana gelmesini istiyorsan, ona tatlı şiirler yerine bir çift küpe armağan et demek istiyorum. Kan beynime sıçradı. Öfkemi güçlükle tutarak, ''Onun hakkında niçin böyle düşünüyorsunuz?'' diye sordum. ''Çünkü onun huyunu kendi deneylerimden biliyorum.'' ''Yalan söylüyorsun, alçak!'' diye haykırdım kudurmuşçasına. ''Şerefsizce yalan söylüyorsun.'' Şıvabri'nin rengi attı. ''Kolumu sıkarak, bunun hesabını vereceksin.'' dedi. ''Sizi düelloya davet ediyorum.'' ''Sevinçle, baş üstüne.'' diye karşılık verdim. ''Her zaman emrinizdeyim.'' ''Onu paramparça edebilirdim o dakikada.'' Hemen Ivan Ignatiyçe gittim. Komutanın karısının buyruğuyla elinde bir iğne, kışa kurumak üzere ipe mantar dizerken buldum onu. Beni görünce, "Vay, Piotr Andreyevich!" dedi. "Hoş geldiniz. Hangi rüzgar attı? Size nasıl bir hizmette bulunabileceğimi sorabilir miyim?" Kısaca Aleksey Ivanich kavga ettiğimi ve ondan Ivan Ignatiyç'ten tanığım olmasını dilemeye geldiğimi açıkladım. Ivan Ignatiyç tek gözünü fal taşı gibi açmış ilgiyle dinliyordu beni. Sözlerimi bitirince, ''Yani'' dedi, Alexey İvaniç'i boğazlamak dileğindesiniz ve benim de buna tanık olmamı istiyorsunuz, ha? Sorabilir miyim?'' ''Evet, söylediğiniz gibi.'' ''İnsaf edin Piotr Andriyç. Nereden aklınıza esti bu? Alexey İvaniç'le kavga mı ettiniz? Ne çıkar bundan? Küfür dediğin avlu kapısına asılmaz ya. O size sövdüyse siz de ona sövün. Suratınıza bir yumruk mu attı?'' ''Siz de patlatın onun kulağının üstüne bir tane. İki, üç derken biter. Sonra biz barıştırırız sizi. İnsanın bir yakınını boğazlaması ne demektir? Sorabilir miyim? Gerçi onu boğazlarsanız hiç de fena olmazdı. Tanrı selamet versin, Aleksey İvaniç'i koruyacak halim yok. Ama ya o sizi şişlerse? Ha, o zaman ne olacak? Kim zararlı çıkacak bundan? Sorabilir miyim? Çok bilmiş teğmenin yorumları düşüncemden caydırmadı beni.'' İsteğimde direndim. İvan İgnat ''Siz bilirsiniz.'' dedi. ''Dilediğinizi yapın. Fakat benim tanıklığıma ne gerek var? Anlamı ne bunun? İnsanların dövüşmesinde görülecek ne var? Sorabilir miyim? Ben düelloda tanığın görevini yarım yamalak anlatmaya çalıştım ya, İvan İgnat bir türlü anlamaya yanaşmıyordu beni. ''Siz bilirsiniz.'' dedi. ''İlle de karışacaksam bu işe, gidip görevimi yerine getireyim bari.'' İvan Kuzmiç'e, ''Kalede, kışla çıkarına aykırı bir cinayet işlenmek üzere olduğunu bildireyim. Artık o gerekli önlemleri alır.'' Ürkmüştüm. İvan İgnatyiç'i komutana bir şey söylememesi için kandırmaya çalıştım. Bir sürü dil döktüm. Neden sonra bunu yapmayacağı konusunda söz verdi. Ben de onun yardımından vazgeçtim. Akşam her zamanki gibi komutanın evindeydim yine. Herhangi bir kuşkuya yol açmamak, sıkıcı sorularla karşılaşmamak için şen, kayıtsız görünmeye çalışıyordum.'' Fakat ne yalan söyleyeyim, benim durumumda olan herkesin hemen hemen her zaman sahip olmakla övündüğü o soğuk kanlılığı elde edemiyordum bir türlü. Ağlamaklı duygular kabarıyordu içimde. Maria Ivanovna'yı her zamankinden daha sevimli buluyordum. Onu belki de son kez gördüğümü düşündükçe boğazıma bir şey tıkanır gibi oluyordu. Şıvabrin geldi bu sırada. Yanına gittim. Bir köşeye çekerek Ignat yeşle yaptığım konuşmayı haber verdim. Soğuk bir tavırla sana gerek yok'' dedi. Tanık olmadan da işimizi görürüz. Çarpışma yeri olarak kalenin aşağıdaki ot yığınlarının arkasını uygun gördük ve ertesi gün saat de orada bulunmayı kararlaştırdık. Öyle dostça konuşuyor olmalıydık ki Ivan Ignatiy sevişten kendini tutamayıp bakla yağızından çıkarı verdi. Mutlu bir yüzle bana, "Hah, şöyle," dedi. "Barışın kötüsü kavganın iyisine yedidir. Keskin sirke kendi küpünü patlatır." Bir köşede İskambil faluğu açan komutanın karısı ''Ne dedin, ne dedin İvan İgnatiç?'' diye sordu. ''İyice işitemedim.'' Yüzümün asıldığını gören ve verdiği sözü anımsayan İvan İgnatiç bozuldu, ne karşılık vereceğini bilemedi. Shvabrin imdada yetişti bu sırada. ''İvan İgnatiç barışmamızı kutluyor da.'' dedi. ''Fakat kimle kavga ettin anacığım?'' ''Pyotr Andreyç'le. Oldukça sert bir tartışma geçti aramızda.'' ''O da niye? Hiç yoktan. Bir şiir yüzünden Vasilisa Yegorovna.'' Tam da kavga edecek şeyi bulmuşsunuz. Şiir yüzünden. Peki nasıl oldu? Bakın nasıl oldu. Pyotr Andreevich bir şiir yazmış geçenlerde. Bugün gelip bana okudu. Ben de kendi sevdiğim bir şiiri okumaya başladım. Yüzbaşının kızı, yüzbaşının kızı, sokağa çıkma gece yarısı. Aramızda anlaşmazlık çıktı. Pyotr Andreevich öfkelenmişti önce. Fakat sonradan herkesin istediği şiiri okumakta özgür olduğunu kavrayınca tartışma sona erdi. ''Şıvabri'nin utanmazlığı karşısında az kalsın çileden çıkıyordum. Fakat kaba imalarını benden başka anlayan olmadı. Hiç değilse kimse ilgilenmedi onlarla. Konuşma şiirlerden şairlere yöneldi. Komutan, bütün bu adamların yoldan çıkmış, ifla olmaz, ayyaş kimseler olduğuna değindi. İnsanı görev yapmaktan alıkoyan, hiçbir iyi işe götürmeyen şiir yazma işinden el çekmemi öğütledi. Şıvabri'nin orada bulunuşu sinirlerimi alt üst ediyordu.'' Çok geçmeden komutanla ve ailesiyle vedalaştım. Eve gelip kıvılcımın ucunu gözden geçirdim. Saveliçe beni sabahleyin saat 7'de uyandırmasını emrederek çekildim. Ertesi gün kararlaştırılan saatte ot yığınlarının arkasında durmuş, düşmanın gelmesini bekliyordum. Az sonra göründü. Her an üstümüze gelebilirler dedi. Elimizi çabuk tutalım. Üniformalarımızı çıkardık, kısa kollu kaftanlarımızla kaldık. Kılıçlarımızı çektik. Tam o sırada yanında beş askerle birlikte bir ot yığınının arkasından İvan İgnatiç çıkıverdi. Kale komutanına götüreceğini bildirdi bize. İster istemez boyun eğdik. Askerler çevremizde sıralandılar. Tören adımları atarak bizi şaşılası bir tantanayla götüren İvan İgnatiç'in ardı sıra kaleye yollandık. Komutanın evine girdik. İvan İgnatiç kapıyı açtı gösterişli bir tavırla. ''Getirdim'' diye seslendi. Vasilisa Yegorovna karşıladı bizi. ''Ah anacığım, nedir bu, nasıl olur? Nereden çıktı? Kalemizde cana kıyıcılık mı tasarlanıyor?'' Ivan Kuzmich, hemen hapse at bunları.'' ''Piotr Andreyich, Aleksey Ivanich, verin bakayım kılıçlarınızı.'' ''Verin, verin.'' Ha şöyle, palaşka, yükleye götür bu kılıçları.'' ''Piotr Andreyich, senden beklemezdim bunu.'' ''Utanmıyor musun?'' ''Aleksey Ivaniche diyeceğim yok. Onu zaten adam öldürdü diye çıkardılar muhafız birliğinden.'' ''Onun yüce Tanrı'ya inandığı yok. Ya sen? Sana ne oluyor? Sen de Mio'nun yoluna girdin.'' İvan Kuzmiç kafasını sallayarak karısının her dediğini onaylıyor, arada bir ''Duydun mu?'' diyordu. Vasilisa Yegorovna doğru söylüyor. Ordu tüzüğünce düello yasaklanmıştır. Palaşka bu arada kılıçlarımızı aldı, yükleye götürdü. Elimde olmaksızın gülümsedim. Şuvabrin ciddiyetini bozmuyordu. Yüzbaşının karısına soğuk bir tavırla ''Size büyük saygım vardır.'' dedi. Fakat bizi yargılamaya hakkınız olmadığını belirtmemek elimde değil. İvan Kuzmiç'e bırakın bunu. Onun işidir. Yüzbaşının karısı aman azizim diye karşı çıktı. Acaba karıyla koca tek bir ruh, tek bir beden değil midir? Ivan Kuzmiç, esnemenin sırası mı? Hemen ayrı ayrı yerlere tık şunları. Katıksız hapis ver de akıllarını başlarına devşirsinler. Papaz Gerasim'e söyle, o da ayrıca versin cezalarını. ''Tanrıdan özür dileyip insanların karşısında pişmanlık getirsinler.'' İvan Kuzmich neye karar vereceğini bilemiyordu. Maria sap sapsarı kesilmişti. Fırtına yavaş yavaş dindi, komutanın karısı yatıştı ve zorla öpüştürdü bizi. Palaşka kılıçlarımızı verdi. Sözüm ona barışmış olarak ayrıldık oradan. İvan İgnatiç de yanımızdaydı. Ona sert bir tavırla ''Bana şeref sözü verdiğinizi unutarak gidip komutana her şeyi söylemeye utanmadınız mı?'' dedim. Teğmen, Ivan Kuzmiçe bir şey söylediysem gözüm çıksın diye karşılık verdi. Vasilisa Yegorovna her şeyi söke söke öğrendi benden ve komutana duyurmadan kendi yürüttü işini. Ayrıca olayın böyle sonuçlanmasına çok şükür. Bunu söyleyip evine saptı. Shivabrin'le yalnız kaldık. Bu iş böyle bitmez dedim. Hiç kuşkusuz diye karşılık verdi. Küstahlığınızı kanınızla ödeyeceksiniz. Fakat sanırım bir süre göz altında tutacaklar bizi. Birkaç gün yalancıktan uzaklaşmış görünmek zorundayız. Hoşçakalın. Hiçbir şey olmamışçasına ayrıldık. Komutanın evine döndüm. Her zamanki gibi Maria Ivanovna'nın yanına oturdum. Ivan Kuzmiç evde yoktu. Vasilisa Yegorovna ev işleriyle uğraşıyordu. Alçak sesle konuşmaya başladık. Maria Ivanovna, Şvabrin'le çekişmemiz yüzünden nasıl tedirgin olduğunu anlatıyordu tatlılıkla. ''Kılıçlarla dövüşeceğinizi işitince dona kaldım. Şu erkekler ne tuhaf, bir hafta sonra kesin kesin unutacakları bir söz için boğazlanmaya, yalnız kendi hayatlarını değil, başkalarının mutluluklarını da feda etmeye hazırdırlar. Fakat ben kavgayı sizin çıkarmadığınıza eminim. Hiç kuşku yok, Andrei İvaniç suçludur.'' ''Bu sonuca nereden varıyorsunuz Maria Ivanovna? ''Bilmem, o kadar alaycı ki. Alexei İvaniç'i sevmiyorum ben. Kanım hiç ısınmadı ona.'' Fakat tuhaf şey, onun da benden hoşlanmamasını hiç istemezdim. Bu ürküttü beni. Peki bu konuda düşünceniz nedir Maria Ivanovna? Sizden hoşlanıyor mu, hoşlanmıyor mu? Maria Ivanovna kekeledi, kızardı. Hoşlandığını sanıyorum diye karşılık verdi. Nereden anladınız bunu? Çünkü evlenmek istedi benimle. Evlenmek istedi ha? Peki ne zaman? Geçen yıl, siz gelmeden iki ay önce. Fakat siz kabul etmediniz bunu. Gördüğünüz gibi, Aleksey İvaniç akıllı, varlıklı bir insan... ''İyi bir aileden geliyor. Bunlardan hiç kuşkum yok. Ama kilisede herkesin gözü önünde onunla öpüşeceğimi düşündükçe...'' E, ''Hayır, olamaz bu. İsterse dünyayı versinler.'' Maria Ivanovna'nın anlattıkları gözlerimi açmıştı. Pek çok şey aydınlanmıştı kafamda. ''Şuabri'nin ondan niçin hep zehir gibi bir dille söz ettiğini anlıyordum şimdi. Karşılıklı eğilimimizi sezmiş, bizi birbirimizden ayırmaya çalışıyordu demek.'' Kaba, yakışıksız bir şaka değil de, tasarlanmış bir iftira olduklarını anlayınca tartışmamıza yol açan sözler daha iğrenç göründüler bana. Bu kötü dilli küstah adamı cezalandırmak isteği daha da kabardı içimde. Uygun bir fırsat kollamaya başladım. Çok bekledim. Ertesi gün bir aşk şiiri yazmaya oturmuş, kalemimin ucunu kemirerek uyak ararken, Şivablin benim küçük pencereyi tıkırdattı. Kalemimi bıraktım. Kılıcımı kuşanıp çıktım. ''Niçin erteleyelim işimizi?'' dedi. ''Bizi gözetleyen yok. Irmak kıyısına gidelim. Orada kimse engel olmaz bize.'' Sessizce yürüdük. Dik bir keçi yolundan inerek tam ırmağın kıyısında durduk. Kılıçlarımızı çektik. Şvabrin daha ustaydı benden. Ama ben daha güçlü, daha gözü pektim. Sonra bir zamanlar askerlik yapmış, Montsör Bukre'nin verdiği eskrim derslerinden yararlanıyordum. Şvabrin bu kadar tehlikeli bir asımla karşılaşacağını beklemiyordu besbelli. Uzun süre zarar veremedik birbirimize. Sonunda Şıvabri'nin gerilemeye başladığını sezerek daha bir canlılıkla saldırıya geçtim ve ırmağın ucuna kadar sıkıştırdım onu. Tam bu sırada adımın ünlendiğini işittim. Şöyle bir baktım, Sabelyeç keçi yolundan aşağı bana doğru koşuyor. Aynı anda göğsüme, sağ omzumun biraz aşağısına şiddetli bir kılıç darbesi indi. Düştüm. Kendimden geçtim.